Yani nişastayla tosmaklardır. Başka bir şey yok. Gül toprağa girip Errezzak ile beslenmeye başladığı zaman gülün bu zahiri kısmı kaybolur. Batını çıkar içeride. Batının da o halde zahirini kaybetti batını ortaya çıkarmak için Allah ona bir mükafat verir. Nedir o mükafat? El ile tutan tohum da bir batın var, bir gizli bir şey var. Zahir olmak için, yani içinde tahlille bulunmayan kokuyu, rengi, yeşilliği çıkarmak için ne yapması lazım? Toprak altına konuldu. Çünkü yaratma unsuru topraktan başlar. Hay el-rezzak er el-bedi topraktan çıkar. El-bedi renkler, güzellikler. Hay canlılık el er yemek. Hep topraktan. Toprak altında. Su verilir buna. dedemki batınını dışarı çıkarmaya savaşıyoruz. Su gelir. Min el min elma'yikinlu şey'in hay. Esseyhanu ve Ceyhan. El firatul velmîn. Kullüm min enharı cennet. Seyhan ve Ceyhan. Firat ve Dicle. Min nehri cennet nehirleridir buyurmuştur Cenab-ı Cennetin altında yırmaklar akar. O halde su, dünyada elle tutulan, gözle görülen, yegane cennet. Hayır. Cennet dağımı sudur. Onun için su pislik tutmaz. Onun için İslamlar huzur ilahiye giderken cennet dağımı su ile yıkanırlar. Su pislik tutmaz, dünyanın milyarlarca suyu akar çeşmeler bitmez, akar dereler bitmez. Cennet dağımıdır. Cennetten bu za batımını zahire çıkardığı için cennet dağımı su verilir gülün doğumuna. Güneşten hararet gelir. Böyle kendini Allah yoluna verdin. Sakın affedileceğini yahut da tamamıyla azap göreceğini. İkisi de şüphelidir. Allah'a bırak. Onun için cehennemden hararet verilir ona. Onu da demektir. O halde güneş, merhamet, Rahim'den başlıyor, olgunluk geliyor, güle. Aha bunların hepsi nefistir oğlum. Bu nefesi ortadan kaldırdığım zaman geride sabır esması kalır. Sabır. Allah'ın es sabur esması kalır. Gül açar, toprağa çıkar. Klorofili gelir, güneş var. Yemleşir olur, domurcuk gelir. On haline gelmiştir. O zaman güle bir mükafat verilir. Nedir o? Koku. Koku içinde değil. O kırmızılık haline geldiği zaman Nasıl ki bir aynaya ziya akseder de ondan akseder koku sonradan verilir güle. Eğer gülün kendisinden olaydı Cenabı Allah herkesi kıskanç ve hasis yaratmıştır. Gül etrafa kokusunu vermezdi. Yani Gülün batını zahi, zahiri batın olduğu için bütün esmalar çıkar. Sen de batın zahirini yok et, içinden güzel kokular çıkar. Ha. Bütün dünyadaki çiçekler iki çiçeğin sırrını kafamak içindir. Onları örtmek için yaratmıştır Cenabı Allah. Bütün çiçekler. Biri manolya, biri de gül. Dikkat edin. Dikkat edin daha akrıt bitmedi. Evet. Senin içindeki kalbine gelen nuru Resulullah'u aksettirip onun kokularını, onun güzelliklerini, onun menevişlerini ortaya çıkarmak için kalbini hazırlamak lazım. Onar ne bizi ne Gülün bize kokusunu göstermek için durur. Yani eski şairlerden bir bir sözü vardır. Ne güzel lakırtıdır diye edebiyat mahlimleri tahlil ederler. Bir de evinizde manevi gözle tahlil edin bunu. Gel gül dedi. Gel gül dedi. Gül gül güle. Gül gül orada. Gel bana dedi gel. Gel gül dedi gül gül güle. Gül gelmedi gitti. Gül gül güle gül gül güle yar olmadı gitti. Bu insanın kendi şeklini anlatırsın. Birbirimize kendi kendimize tekme atıyoruz farkında değiliz. Yoksa Koku çıkar mı, çıkarmak için mi? Tohum iken gülün kokusu neredeydi? Nefsinin altında. Nefsinin altında. Çay. Çay çay. Al çayı kokla. Koku yok. Çayı suya koyacaksın. Sıcak edebine girecek. Sıcaklık merak Koku o zaman kendisine verilir. Kendisi çıkarmıyor. Zahirin batın ve batının zahir oluşu. Bunların yarısı iradi cüz-i yetanidir. Digeri külli iradiye. Sen kendini yapacağını yap, ondan sonra Allah'a bırak. batını ve zahir. O halde gül toprağa giriyor, çıkıyor, koku âlemini intikal ediyor. Hüvel batını ve zahiri tesbih ediyor. Her her tesbihinde de elbedi esması tecelli ediyor. Gülün güzel rengi. Koku bu tesbihin kitlesiminden ibaret. O halde sen Allah, Allah içinden dersen, o gülün kokusu gibi çıkmaya başlar koku. Bu güzel tecelliden dolayı gülün kokusu hoşumuza gider oğlum. Sülin bu sırrı. insanlar bile sırlını çıkarmasın ortaya diye isim değiştirmiştir. Nasıl isim değiştirdi hocam ben? De? Biraz sonra söyleyeceğim nasıl değiştirdi. Dünya <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> deriz, dünya, alır. Asid-i sıfır, zeytinyağında kaynatırlar, muamele ederler. Gül, kokusunu yağa verir. O bile bizi yine şaşırtmak için insanlar dili dolanmıştır, ismi başka vermiştirler. O gül yağı değildir oğlum. Gül yağı, gülden yağı çıksaydı şimdi olin kolin bilmem benim. Pamuk yağ, yağ, efendim, kabak yağdı ya, funduk ya, bilmem verinin kabak şeklde ya diye milletler oradan yağ çıkardı geri. O gül ya değildi. Gülü yadır, gülü ya. O bile yapsın. Bu sırrı gizlemek için Cenab-ı Allah bütün çiçekleri yaratmıştır, gullerinde sekiz türlü rengi var. Bir de manolya çiçeği vardır. Dokundunuz mu solar? Şöyle büyük Ben beyaz, <gülüyor> Büyük ağaçları vardır. Yaprakları, kışın dökülmez onun. Şu kavuşuk ağaçları gibidir yaprakları, yaprağı içindedir. Niye solar <gülüyor> manolya da oğlum? <gülüyor> Tanen vardır, tanen denilen mazıdan çıkan bir şey. Elmada da vardır, ayvada da vardır. Ayvayı, elmayı ısırırsın, biraz sonra havanın mümvelledil humuzesiyle, yani oksijeniyle birleşti mi, tanen açığa çıkar, kararır o. Ha onun gibi. Sen elini vurduğun zaman manolyaya, manolya solarsın. Dokunmak, Bir nevi Manolya'nın temizliğine mekruh sürmektir. Şaibelerden kurtulmuş, temizlenmiş bir insana da küçük bir mekruh, aynı böyle Manolya gibi yapar. Cenab-ı Allah vücuttaki esmalarının menevişlerini toplar, düzel o zaman. O zaman araya perde müsüllü şeytan girer. Allah ile Adem, Allah ile Adem arasına nasıl şeytan girdi, onları kandırdı. Adem ile Allah'a hikayesi halen devam etmektedir, son nefesimize kadar devam edecektir. En bütün insanların, Havva bütün kadınların, bu hikaye hala devam ediyor. Manoli'ye şöyle emir çıkar. Bu kul senin temizliğinin kıymetini bilmedi. Sana el sürdü. Ben de bütün mevcudatımı kulumun emrine musahhar kıldım. En haftal kulumu yarattım. O senin kıymetini bilmedi. Ben onu senden yüksek yarattırdığım için Verdiğim rütbeyi geri almak şanıma yaraşmaz. Sen benim basit bir çiçeğimsin. Onlar senin kıymetini bilmedi. Dön bana, bana dön, emri duru. Onun için manoya solarım. Senin kıymetini bilmiyorlar. Bana dön, Manölye emredir bu. Onun için Manölye'ye dokundu mu, soruverir. Onun için, İslamlar içinde Manölye gibi insanlar vardır. <gülüyor> Zaten seyyidi Rahman'a kapananda, bir gün muhakkak gün kokusu ortaya çıkacaktır. Resulullah Efendimiz, gül gibi kokar. İnsanlar kendi kokusunu aziz cemaat alamazlar. Nasıl ki şu kağıda bakarsan yüzünü göremezsin, aynada görürsün. İnsanlar kendi kokularını alsaydı Cenabı Peygamber buyuruyor, hepsi çıldırırdı. Çünkü tefahür gelir adama, ben ne kokuyorum diye. Onun için herkesin kendine mahsus bir kokusu vardır. Gidersiniz bir memlekete bakarsınız, bir yere yanaşırsınız, bir koku gelmeye başlar. O koku oranın kokusu biriyle O adam veya o mihit senin aynen olduğu. O koku kendi kokuludur. Ancak o temiz inşanda sana intikal edilir koku. O adamın kokusu değildir. Bağırsaklarımız ne dolu biliyorsunuz değil mi? Kokusunu almıyorsunuz. Siz bir insanın karnının yarıldığını görseniz, ameliyat esnasında ben operatörüm, midesini açtım falan, bir koku gelir karında, imkanı yokturamaz insan. Ama ben senelerce alışmışım kokainin. Koyunu kestiğimiz zaman karnından bir sıcak koku gelir. Ondan daha benzer bir koku. Onun için Allah bunu gizlemiştir. Efendim zelen bir şey efendiye gittim sarıldım ona aman ne güzel kokuyor. Ulan şey efendi de kapa. Şeyh kokusu değil o. Senin kokun, senin kokunu ayna gibi sana aksettiriyor. Herkes o kokuyu başka türlü şey eder, Kimi menekse duyar, kimi düz duy kimi bilmem ne kokusu duyar. Kendi kokunduru. O adam kokusunu almaz. Onun için o hale gelenler, Ki hepimiz inşallah geleceğe bu hale, sen ne zannettin 40 sene, 50 sene namaz kılda, sonunda kusurana mı uğrayacağı Bu dünyanın sapık ve zamanda namazını kılıp orucunu tutabilen her baba iyi kâr değildi. Her baba yiğitin kârı değildi. Bu, şükür mekamıdır. Şükür makamı Allah'ın izni olmadan olmaz. Şükür mekamını Allah az çok sevdiklerine ikram eder. Şuraya sizi birisi geldiniz. Muhakkak Allah'ın sizin haberiniz olmadan aldığınız bir telgrafla geldiniz. Bunun için aziz cemaat, Daha ne arayayım bana daha, ne? daha değil. İstanbul'da bir Zeynep Kamil hastanesi vardır bilirsiniz Hayydar Paşa'da Zeynep Sultan tarafından yapılmış Zeynep Sultan aynı zamanda Şehzade başındaki Zeynep Hatun binası vardır. Hem fakültesidir orası. Şimdi başka türlü yapıldı. Üniversitenin de orası. Orayı yaptıran mübarek padişahın valideyi muhteremeleri. Bu kadıncağız hacca gitmiş bir iki defa. Küçüklüğünden beri namazını bırakmamıştır bu mübarek kadın. Zeynep Hatun. Mor bir adam. Padişah ananet Bilge Şöhretli İslam'ı saraya davet etmiş. Gelmiş şeyh İslam, "Buyurun Sultanım." demiş. Hmm. "Hoca sana bir şey soracağım." demiş. "Buyurun Sultanım." demiş. Ha Zeynep Kamil hastanesi. Paşe şimdi belediye reisi olduurdu. İstanbul'da Ben demiş hacca gittim, hiç namazımı bırakmadım, borcum yok, orucum yok, iyilik yapıyorum demiş. Dünya gözüyle bana bir anahtar usulü öğretti demiş. Resulullah'ı rüyamda göreyim demiş. Şeyhülislam, demiş sultanım demiş, Müşküdar kısmında bir hastane yok demiş. Oraya emredin de bir hastane yaptırsın diyor, Zeynep Kamil Hastanesi yapılıyor. Bir doğum hastanesi. Yapılıyor. İçinin çanakları, çatallar, maçallar bir yanadan geliyor. Şişli çocuk hastanesini de Abdülhamid yaptırmıştı. Orada doğumluyor. Şimdi hep kayboldular. Herkes çaldı evine götür. Her şey yapılmış. Aradan bir iki ay geçmiş, hastaneye işliyor. Binlerce kadın gelip doğurup gidiyorlar. Doktorlar, bakılıyor bakılıyordu. Şeyhülislam'a haber göndermiş. Demiş ki, dediyemini yaptım görebiliyorum demiş. Sultanın demiş, bir defa ziyaretmiyorum demiş hastaneyi. Kalkmış, saraydan Eskiden 40 kişi çekerdik kayıplarla. Haydar Paşa'ya gitmiş. Doğru hastaneye. Hastane ekimleri. Buyurun sultanım demiş. Başor alfalar. İşte memduh. Gezmüş hastalar. Girmiş bir kovuşa. Nasılsınız? Hepsi sultanı tanıyor. Hep kadınlar değil. İyi sultanım Allah mir versin demiş. Bir arzunuz var mı demiş. ''Yok sultanım çok iyi bakıyorum. Başka bir arzunuz var mı?'' demiş. ''Söyleyin, yiyeceklerinizden, içeceklerinizden, şundan mı?'' ''Yok sultanım'' demiş. ''Allah senden razı olsun, Hepimize bakıyorlar.'' demiş. Orayı, burayı, bütün hastaneyi gezmiş. Doğumhaneye gelmiş ki bir kadın bağırıyor orada, doğum zancıları çıkıyor. ''Ne var içeride, niye bağırıyor?'' demiş. ''Sultanım'' demişler, ''Bir Ermeni kadıncağızı var, genç kadın.'' O doğuruyor demiş. E görebilir miyim demiş. E biraz sonra doğuracak demiş. Kadının sesi kesilivermiş o anda. Demişler ki doğurdu buyurun demişler. Girmiş ki güzel bir Ermeni kızcağızın. Yeni doğurmuş çocuğunu da ebe yıkıyor. Nasılsın kızım demiş. Ve yüzüne vurmuş. İyiyim sultanım demiş. Geçmiş olsun demiş. Allah bir evlat verdi sana demiş. Bir arzun var mı yavrum yapayım demiş, arzun işte yok sultanım demiş, Allah razı olsun senden. Şöyle yavrum demiş bir şey yok, yok demiş sultan. Bu bitmiş hastanedeki ziyareti, Bilmişkaya Sarayı'ya gelmiş, o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına giriyor. Ya Zeynep diyor, hastaneyi yaptırdın diye senin rüyana girmedim diyor. O doğuran Ermeni kadınının diyor, yüzünü okşadın, onu ziyaret ettin, onun için uyana girdin diyor. Aha bu bahana, abi, arayın aziz müşküm Bahane de Allah'ın rahmeti, Resulullah'ın şefaati uzması gizmektir. Hiç kimse or görmü. Dua edelim. آمين. آمين. آمين الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد آمين. سبحانك يا الله تعالى يا سلام جرّا منارك فيك يا مجيد أجل أجل nasip olayisiyle talif edilmez, latla izah edilmez bir düzgün tuturum. <Gülüyor> Bu düzgünün nereden geldiğini tahliyle savaşmakla doğru değildir. Çünkü hep İslam'ın yüzlerimizi çevirdiğimiz şu karşıdaki mihrap, evimizdeki basit fethiade ve postumuz bile doğrudan doğruya güzel bir gün kulağıma düşebilir bir bir düş. Haydi okey bir daha da bir daha. Bunun da var. Ankara'da ne olduğunu bilmiyorum. Şunu da bir bir yapıp dolaşacaktım. Ben de kendimden bir hatıra düşmüştüm ki. Yeni bir hayat Yani dünyanın her yeri mescidtir. Pis yer yoktur dünyada. Çünkü hepimizin toprakta yaratıldı. <gülüyor> İslam'da kapalı yere, diğer din, din, dine mensup olanların tapınaklarında, ibadet ibadethanelerinde maiyyen bir dekoru, dekora lüzum vardır. İslam'da buna lüzum yoktur. Kıbleyi bulabilirsen çeviriyorsun, Bulamazsan aklın nereye eriyorsa o tarafa çevirirsin. Allah'a İslam başında damda ağaç üzerinde su üzerinde, su altında her yerde ibadet edebilir. Bu Allah'ın Tesulüne ve kendine inananlara büyük bir bağıştır. Bu üzüntü de insanın vücudunun içine ruhuna Allah'ın sevgisi de dağılmış o sevginin şuurlanmamış üzüntüsüdür. Bir nevi ruhun baygosudur. Hepimiz tuttuk. Her şeyi Cenabı Allah şunu yaparsan şunu veririm, bunu yaparsan bunu veririm, şunu yaparsan şu cezayı veririm der. Fakat bu verediği mükafatı Doğrudan doğruya kendisiyle değil, kendi esmalarından tecelli eden Menemişlerle, mükafatlarla, rızıklarla mükafatlandırsın. Hayır, hayır o için diyor ki doğrudan doğruya onun mükafat, mükafatını derdik. Çünkü oruçta hile yoktur. Namazda hile olabilir. Kıbleye çevrildiğiniz zaman aklımız başka tarafa gidebilir. Fakat sihir yıkılacağını istekseniz bulunduğunuz yerin namazı bırakıp kaçabilirsiniz. Şunu bozabilirsiniz. Fakat oruçta hile yoktur. Doğrudan doğruya Allah'la beraber edin. Ya Rabbi ise bana veriyorsun. Ben rızkı da tepiyorum. Ben hayyımla, hayyla sen mi benimle konuşacaksın demiştim. <gülüyor> onun için ikinci vakfı sana binden kim senin yok. Evinde bir çorban binerim. Al sana yüz bin oğlum. Bu güler onun için. Güler. kim sana mani? Çünkü Allah'la o kadar berabersin ki ayrılamasın ondan. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki Cenab-ı Allah'ın öyle anı mı olur ki aramıza ne bir nebi-i Nursel ne bir melek-i Bu aynen Resulullah'a inanan gibi Müslümanlar da dahilin böyledir. İşte oruçta aranıza ne nebi girebilir ne melek girebilir hele şeytan oruçluğunun yanına yanaşamaz. Kim bir ya adam? Hazreti <gülüyor> Meleklerin secde ettiği tahriyat ve secdesi yapmıyor o insanlar. sevgi. Ve biz ilk defa canımızı düşünürüz. İlk defa can sonra can. Öyle bir kelime vardır değil mi? İlk defa kendimi düşünürüm. Sonra sevdiğini düşünün. Şimdi bu kelime otkamlık pertesi altına gizlenmiş asıl sevginin ifadesidir. Çok dikkat edin kelimeye. Bazıları anlayabilir ama içimizde kafası İslami bilgi ve feri bilgiyle doğumlu evvel insanlar var. camlık perdesi altında gizlenmiş asıl sevginin ifadesidir. Diğer sevgiler ana sevgisi evlat sevgisi sevgili sevgisi vatan sevgisi din sevgisi, şu sevgisi bu sevgisi hepsi asıl sevginin gaflet perdesine suya hi aksetmiş akışlaridir. Asıl sevgiye İnsanı alıştırmak nimetidir. Onun için anaya babaya itaat. Faldır. Cennet analarına ayağının altındadır demek anaya sevgiyi. Ben kusur mi Bir baba çocuğunun yüzüne bakması ibadettir buyuruyor Cenab-ı Bir baba, evladının yüzüne bakması, onun için bir ibadettir diyor. O halde, o sevgiyi, bir diye, hududa kadar onun altında, bir, onun altında Allah sevgisi girdi. Demek ki bu sevgilerin verilmesi, asıl sevgiyi öğretmek için Allah tarafından verilen bir nimettir. Ananın elini öpersin, kaydı başka zevk duyarsın.